Hurmetle durup Fatiha okumuşlar muhterem Müslümanlar. Hint alimleri, Pakistan alimleri, muhterem Müslümanlar, Afganistan alimleri, Afganlılar. Herat, muhterem Müslümanlar, Herat. Molla Camii'nin beldesi. Dev ilim adamı. Dev ilim adamı Molla Camii. Zülcenahayn. Hem ilim de devrinin şahikası,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 Besbüvet burhanı kadreş mesnevi mençihuyen vasfı'an ali cenâb niiz peygamber velî darat kitâb diyor. Herat'ın şah alini şehh suvar hocası öyle diyor. Ta seslenerek Mevlana'nın ziyaretine kadar gelmiş. Böyle diyor muhterem Müslümanlar. Manevi cihanın büyük sultanı, onun yüce kadrine mesnevi eser olarak kâfidir.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 devril sultanlarına karşı bazı yazdığı mektuplarını toplamışlar muhterem Müslümanlar ve mesnevisi 26.000 ebiyat 6 cilt mesnevisiyle muhterem Müslümanlar ve mesnevi için şöyle diyor bakınız Mesnevi ma dükkanı vahdetest Gayrı vahid herçi dini an bu test diyor bizim mesnevimiz vahdet dükkanıdır yani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 Mesnevi için Molla Camimiz Molla Camimiz taharrattan seslenerek öyle diyor bakınız. Arapça bilenler kıvses bakayım. İnne ni absartu fi nevni'r rasul fiyedeyhil mesnevi ve huwa yaqul sunnifet kutbun katirul manavi leysa fiha kel kitabil mesnevi.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 Bahtiyar olan müminler için Mevlana sofrasından mesnevi nimet olarak kalmıştır diyor Ne mutlu o mesneviyi okuyup da zevk alanlara Molla Cami böyle diyor Ve mersiyesini 50 edyatlık mesnevisini şöyle bitiriyor muhterem sumallar Her ki khanet mesnevira subhu şam Her ki khanet mesnevira subhu şam Ateşi luzah beru bada haram Kim sabah akşam mesnevi okursa Cehennem ateşi ona haram olsun Rabbim diyor. Kim? Muhteşem Müslümanlar. Muhteşem Müslümanlar. Ya Bütün bunları ben Mevlana'mızın manevi himmet ve nuruna vesile olsun diye söylüyorum. Muhteşem Müslümanlar vaat ettim söyleyeceğim. O Mesnevi'de yüz kızartıcı hikaye dedikleri hikayelerden birini size söyleyeceğim artık söz verdim çünkü ne yapalım adalet bahsini ayeti celil'e kalırsa gelecek cumada konuşacağız inşallah teala. yalnız bu yüz kızartıcı hikaye deyince muhterem Müslümanlar Hazreti Pir diyor ki beyti men beyt niist iklimest hezdi men hezil niist talimes diyor bizim mesnevi beyitleri diyoruz ya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 Tıp fakültesine varıp "Yavuz siz utanmıyor musunuz bu adamı böyle çıplak koyduğunuzda bıçaklar almışız" demiyor. Tahib etmiyoruz. Niye? Doktor olmak için bunu yapmaya mecburlar zira. İnsan üzerinde çalışacaklar, çare muhtarem sunmalar. Dünya bir araya gelse tıp fakültesinden bu deneyimleri, bu teşrih masasındaki parçalanan cesetleri özür diliyorum.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 Mana aleminin büyük profesörü, Mesnevi'nin bazı sayfalarını murk haline, bazı beyitlerin de kadavra şekline koymuş insan oğluna mana aleminden misaller veriyor. Ezan değil değil mi? muhterem Müslümanlar öyle olunca <gülüyor> yazı şu kadar bir yumru yumurcağan kalkıp da. Mevlana müşriktir. O bir Estağfurullah. Muhteremimler şimdi bu ezanı şerifin mübarek ezanın huılıreleri arasında bu misal anlatılmaz. Bunu ben size gelecek dersimde anlatayım. Aidili mana vereyim. Bugün dersi de böyle keselim. Oldu mu muhterem Simalar? Ama bu misali anlatacağım size. Yani Mesnevi'nin mor sayfasında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 Hepsinin ayrı ayrı isimleri ayrı, bir de künyeleri var. Benim için benim için acaba ne dersiniz bunlar içerisinde böyle bir nam için bir künye filan diye sorunca nasretin hoca hiç düşünmeden ne ozu billah demiş mutluluk Müslümanlar. <gülüyor> evet. Yani onlar ki sen kimsin deme isteği veriyor geçiyor mesela Ya ya. Böyle bir nasretin hoca.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 üçlere veya musallaya gömüleyim diyorum muhterem sunmalar. Konya'mız, Konya'mız 900 seniye yakın Malazgirt'ten sonra Konya'ya gelinmiştir muhterem sunmalar. Konya maya tutmuştur. İman ve aşk ve ilim şehridir. Onun için Konya'da öleyim, Konya'ya gömüleyim. Evliyanın Sulahan'ın şöyle kadirlerin ortasına gömüleyim. O üçler var ya muhterem müminler. Söz açıldı artık bugün sohbet böyle bitecek. Konyalı kardeşlerim.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 Kürsiden. Tamam mı? Kusuruma bakmayın. Bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Allah dostuna dil uzatmanın şirk ve küfürden sonra en büyük günah olduğunu bildiğim için. Evet. Ezanımız okundu. Ayete kelime olarak mana veriyor. Ders kesiyorum uzatmayacağım. Hakkım yok sizi rahatsız etmeye çünkü. Estaizu billah. İnne allâhe bil adli vel ihsân ve i'tâ idil kurba. Allah Teala ve tekaddes üretleri mutlak ve muhakkak Adaleti emreder 1- İhsanı emreder 2- Akraba ve yakınlara iyilik etmeyi, infak etmeyi, ihsanını bol bol bezletmeyi emreder 3- Adalet, ihsan ve infak Sonra Ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bağı 3- Üç şeyden de menneder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 Bağî demek Muhterem Müslümanlar Bağî ve Tağî demek Allah korusun Yüce Rabbim Cennet vatanımızı Kan, barut ve zulümden kurtar, koru diye dua eder. Osmanlı devrinde, Selçuklu devrinde 900 sene biraz Osmanlı devrinde 635 sene 70 milletin Bir vücut gibi geçindiği bu cennet vatanda Bize huzur ver Bize sevgi ver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 iyiliklere talip olup menn şeylerden vazgeçesiniz diye sallu ala rasulina Muhammed buyurun aç kelime kelimeyi şahadet eşhedü en la ilahe <tik> illallah ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu subhan rabbika rabbil izati ma yasifun ve selamun alel muslimin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha